22 Şubat 2018 Perşembe saatler 11 gösterirken 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Utku Zırı, Teknik Masada Selahattin Çolak ve Yeşil Bülten hesabından Twitter hesabından tweetlerle de Seçil Türkan. Ee, bu haftanın Yeşil Bülten'ini sizlere hem sosyal medya üzerinden öne çıkan notlarla hem de buradan radyodan bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya ulaştıracağız. Çevre ekoloji gündemi özellikle Türkiye'nin giderek e, karışan ve karıştıkça da biraz daha anlaması güç olan ve e, pek çok veri gösteriyor ki insanları da gündemden uzaklaştıran soğutan bir e, tablo halinde e, Türkiye'deki gündem o yüzden e, daha da geri sıralara düşmüş durumda çevre ekolojici mücadeleleri onların e, onlarla ilgili gelişmeler çok daha Zaten dikkat ediyorsunuzdur, gözünüze çarpıyorsunuz, çarpıyordur. Çok daha az yer bulmaya başladı. Özellikle ana akım medyada e, durum böyle. Pek çok e, görülmeyen konu, pek çok girilmeyen mesele olarak e, karşımızda duruyor. Onlardan birini bugün konuşacağız. Açık radyoda e, çok da yabancısı olmadığınız bir konudur diye düşünüyorum. Ama özellikle yazı, yazılı basın anlamında Evrensel Gazetesi'nden Özer Akdemir'in, e, Özer abinin... Yakından takip ettiği tüm Türkiye'deki meseleler ama özellikle Ege'deki tüm çevre ekoloji meseleleri gibi yakından takip ettiği bir konu bu. Ee, gelişmeleri, detayları sıklıkla biz e, Özer Akdemir'in haberlerinden öğreniyoruz. Konu ne, mesele ne? Turgutlu Çaldağ'ın yapılmak istenen nikel madenciliği ve e, ona karşı yıllardır artık e, devam eden mücadele. E, önceki ÇED raporu iptal edilen madenin... Deneme üretimi üç yıl önce durdu ama e, Ça Çağal hala on binlerce ağacın kesildiğini söylüyor Özer Akdemir'in haberi bizlere. E, yeni bir bilirkişi incelemesi yapıldı o noktada. Çağal nikel madenciliği e, için üçüncü kez bilirkişi keşfi yapılıyor. Ve e, o bilirkişi keşfiyle ilgili de açık radyoda konuşuyor. E, ...konuşan isimlerden biri iki gün önceki keşifte, 20 Şubat günkü keşifte. Metin Sert, Turgutlu Çevre Platformu ve Ege Çevre Platformu yürütme kurulundan... ...aynı zamanda Çaldağ'ndaki bu nikel madenciliğine karşı yürütülen mücadelenin de yakın takipçilerinden biri telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Merhaba, teşekkürler. İyi günler. Ee, aslında kaldığınız yerden de biraz devam edelim zira Açık Gazetede e, Ömer Madra ve Can Tombile e, konuk olmuş e, keşif günü e, yaşananları anlatmıştınız e, dilerseniz ama belki e, hem bizim programımızı takip eden e, dinleyenler için hem de şu anda radyolarından bizi dinleyenler ve meseleye yabancı olan kişiler için şöyle kısa bir özetini yapın bize biliyorum çünkü çok eskiden beri de görüşürüz sık sık sizinle e, yerel haberler anlamında da çok kıymetli katkılar yaptınız bu meseleye yakından takip eden insanların başında geliyorsunuz Metin Sert birazcık bize bu Çal Dağı'nın nikel madenciliğine karşı mücadelesini çok da uzatmayalım programımızın süresi de kısıtlı ama önemli evet, noktalarıyla evet, birlikte evet. anlatın lütfen. E, duyarlınıza tekrar teşekkür ederim Utku Bey. Öteden beri duyarlılığınızı biliyoruz. Sizin de e, bu, bu şekilde katkılarınız e, önemli. Onun için öncelikle teşekkür ederek size başlamak istedim. Biz teşekkür ederiz. Çünkü e, tamam. gerçekten de bütün Türkiye'nin e, Çalda Dağ sorununu çok yakından izlemesi gerekiyor. Burada öyle şeyler oluyor ki yani akılla, mantıkla açıklanamayacak şeyler. Akıl almaz bir şey. Öncelikle neden böyle bir tanımlama yaptım bunu söyleyeyim. Şimdi e, madenlere hep biz yeraltı zenginliğimiz deriz. Bu gözle bakarız. E, dolayısıyla ülkenin ekonomisine bir katkısının olması gerekir. Şimdi burada çaldığında işletilecek olan bu nikel madenciliğinden 20 yıl sonra ülke ekonomisine sadece 168 milyonlara para girecek. Hı. Ama aynı süre içerisinde 20 yıl içerisinde sadece Turgutlu'da sadece tarımdan bırakılacak olan gelir 5 milyarın üzerinde. Sadece Manisa Ovası'nın sadece bir yılda sadece tarımdan sağladığı gelir 3 milyarın üzerinde. Yani insanlar eğer matematik hesap biliyorsa matematik bile bu madene karşı hiçbir katkısı yok. Ve üstelik e, akılla mantıkla açıklanamayacak bir başka anlamı da şu böyle bir madenciliğe dünyanın hiçbir ülkesinde izin verilmiyor. Yani Çaldağ'ındaki Nikel Maden işletmesi projesi bu madencilik projesi, Avrupa'nın nikel projesidir bir İngiliz şirketinin. Daha önce Arnavutluktan kovuldular, sonra Sırbistan'a geçtiler, Sırbistan'dan kovuldular, Yunanistan'a geçmek istediler. Artık Avrupa medeniyetin göbeği olduğu için Yunanistan kapılarından içeri sokmadı. Sonra dediler ki, ya bu iş biz yanlış yaptık, bu işi Türkiye'de daha kolay olur. Düşüncesini Türkiye'ye geldiler ve gerçekten de çok doğru bir teşhis koymuşlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde alamadıkları izinleri Türkiye'de çok kolay bir şekilde aldılar. Metin Sert buranın ben altını çizmek istiyorum o yüzden evet. bölüyorum lafınızı. Bakın e, madencilik meselesinde özellikle büyük ülke olmak diyelim. Hani çok e, sevilen kavramlardan biriyle e, bugünün e, sevilen kavramlarından biriyle konuşalım belki de. Büyük evet. ülke olmak demek aslında halkını böylesi. Projelere mahkum etmemek demektir. Böylesi maden elbettik, projeleri elbettik. için elbettik. E, dönüp bu projelere bakmamak gerekirse bu projeleri ülkeden çıkarıp atmak demektir aslında. Halkına kıymet veren ülke olmak demektir büyük ülke olmak. İşte Osmanlı tokadını belki böylesi maden projelerine atmak demektir biraz da. E, ama evet. siz de diyorsunuz ki Arnavutluk'ta bile e, faaliyet gösterememiş Arnavut. bir madenci. Evet yani bugün dünyanın da... en küçük ülkelerinden biri biliyorsunuz. Evet evet. Yani başkaları kovuyor, biz baş tacı ediyoruz. Yani e, bir e, şey düşünün, bakan düşünün veya yetkili kişi düşünün, kendi vatandaşına bunu nasıl yapabilir? Kaldı ki e, AKP hükümetinin ilk çevre bakanı olan Osman Pepe e, bunlara izin vermedi. Yani bunlar çevreye ve insana kesinlikle saygılı değiller. Ben bunlara bir tek ağaç bile kestirmem deyip izin vermedi. Ee, ne oldu? Osman Pepe görevden alındı. Onun yerine Veysel Eroğlu getirildi. Kaç yıldır e, bu proje gündeminizde Metin Sert? 2004 yılında girdi öncelikle. Ancak sıcak mücadele şartları bu Veysel Eroğlu getirildi e, Osman Pepe'nin yerine. O chat raporunu imzalamasının ve ardından da o orman tahsis izni vermesinin ardından sıcak mücadele başladı. 2007'den itibaren başladığını söyleyebiliriz. 3 yıldır da yani... kapalı değil mi bu maden şimdi? Tabi faaliyet gösteremiyor Yani şimdi biz verdiğimiz mücadele sonucu O projenin asıl sahibi olan Europe'un nikah şirketi tarihe karıştı İflas etti battı Çünkü e, Çal Dağı'nı e, Dünyada kendi projelerinin amiral gemisi ilan etmişti Yani e, bir anlamda Çal Dağı onlar için her şeydi Ancak bunu başaramayınca e, Londra borsasında hisseleri hızla değer kaybetti ve Nikel'de borsada değer kaybedince e, battı şu anda e, Europe'un Nikel şirketi diye bir şirket ortada kalmadı Yani otomatikman eğer e, akıl ve akıl ve mantıkla hareket ediliyorsa Bu ülkede akıl hüküm sürüyorsa Otomatikman bu projenin sahibi gitmiş tarihe karışmış Bu projenin de iptal edilmesi gerekir Biz 10 yıldır Turgutlu halkı olarak vahşi madenciliğe karşı bir yaşam mücadelesi veriyoruz Şimdi hala çet raporunu da iptal etti mahkeme, hatalıdır dedi, iptal etti ama Danıştay'dan döndü, şimdi yeniden keşif istendi, yeniden keşifle uğraşıyoruz. Ortadan projenin sahibi kalmamış. Kaldı ki bunlar kabul ettiremeyeceği bilince yabancı alerjisinden kurtulmak için yüzlerine bir Türk maskesi geçirmek amacıyla ihaleye çıkardılar, bir Türk şirketine devrettiler tesisleri. Evet. VTG madencilik diye. Şu anda Özer Akdemir'in haberinden çok kısa bir pasaj aktarmak mümkün mü Betin Sert? Yine bölüyorum ama evet. çok kritik olduğunu düşünüyorum. Siz de söylediniz ya burada muhatap yok artık. Şirket yok, şirket gitti diyorsunuz ama bir proje evet, ortada, hala devam ediyor. Yok. Evet ve orada mesela ilginç bir diyalog gelişmiş. Ee, her sözü aldığında madeni savunan bakanlık hukuk müşaviri Cansu evet. Cevher'e CHP eski milletvekili Hasan Ören şey şirketin yeterince avukatı var diye tepki gösteriyor. Evet, ve bakanlık evet, yetkilisine evet, bu evet. projeyi savunmaktan vazgeçmeye çağırıyor. Böyle bir not da aktarmış. Yani şu anda karşısında Turgutlu'nun yani Çaldağ'ndaki bir nükel madenine karşı mücadele edenlerin e, karşısında devlet var gibi bir sonuç çıkıyor o zaman öyle mi buradan? Yani böyle... E... Şimdi bakın daha önce AKP milletvekilleri tabii bu çevre bakanlığının şeyine karşı gelemiyorlar eleştiremedikleri için tutumunu biz madeni kefiliz bile diyorlardı. Biz varız bu arkasında yani siyasi destekli bir şekilde götürülmeye çalışılıyor. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde kabul edilmeyen bir madencilik projesi buraya kabul ettirilmiş yani İngiliz, Yorup'un nikel şirketinin bir dayatması sonucu. Hı hı. siyasi baskılar, politik baskılar ki bunu Veysel Eroğlu imzaya attığında onayladığında biz tepki göstermiştik. Ya dünyada böyle bir şeye izin verilmiyor. Sizden önceki bakan da direndi, izin vermedi. Siz nasıl veriyorsunuz diye. Yaptığı savunması şöyle zavallıca bir tutum. Ya ne yapayım? İngiliz şirketi çok baskı yaptı. İngiliz büyükelçiliği bu yüzden istedikleri izinleri verdim, vermek zorunda kaldım diye. Hı hı. Ve bunu da AKP'li belediye başkanı o dönemde Serhat Oran Turgutlu Ticaret Sanayi Odası meclis toplantısında söylemiştir ve elimizde hepsinin de kayıtları vardır. Elimizde bulunuyor kayıtlar. Yani bir ülkenin çevre bakanı böyle bir savunma yapabilir mi? Kendi memleketimizde İngiliz baskısına boyun eğmek ne demektir? Bu nasıl bir boyun eğiştir? E peki şu anda ton, şey de, şirket. Yani şirket de kapanmış gitmiş. Şu anda e, neden bu projenin hala devam etmesi yönünde bir dava sürüyor? Nedir bu e, şu anki durum? Yani e, bu bilirkişi incelemesi niye yapıldı? durumundayız artık yüksek sesle ve bağıra çağrı şunu söylemek zorundayız Utku Bey. Bu ülkede gerçekten bir çevre bakanı aslında yok. Bunu kabul etmek ve söylemek durumundayız. Hiçbir ülkede bir çevre bakanın tutumu bu olamaz. Bir düşünün burada davalı olan çevre bakanıdır. Dolayısıyla gelen avukat hükümeti temsil eden bakanı temsil eden avukat bir şekilde savunacaktır. Ama işini gücünü bırakmış, maden şirketinin avukatlığını yapıyor. Ya böyle bir şey nerede görülmüş? Yani nasıl bir akıldır, nasıl bir mantıktır bu? Ben bunu zavallılık olarak açıklıyorum. Yani insani bütün değerlerini yitirmiş olması gerekir birinin bu şekilde davranması için. E orada Hasan Ören, eski CHP milletvekili Hasan Ören çok yerinde bir şekilde müdahale etmiştir. Bu sekiz defa zaten... Şirket e, avukatlık bürosunu değiştirmiş. O kadar çok avukat var. Bir de bakanın şeyine e, avukatına ihtiyacı yok. Hmm. Ve e, ben şuna inanıyorum. Çet raporunu açıp da bir sayfasını bile okumamıştır. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Çok çarpıcı. Neyle karşı karşıya olduğunu Türkiye'nin anlaması gerekir. Bu hmm. ülkede gerçekten çevre bakanlığı var mı yok mu? Bunu sorgulamak zorundayız. Yani kamuoyunu aldatmasınlar. Şimdi bir devletin sitesinden eğer deprem haritasını isterseniz Turgutlu bölgesinin rahatlıkla indirip, girip siteye alabiliyorsunuz. Bilgisayarınızı indirebilirsiniz. Çet raporundaki deprem hattıyla devletin resmi deprem hattı arasında çok önemli bir fark var. Resmen Turgutlu'dan geçen fay hattını deprem haritasına silip ortadan kaldırmışlar. Yani bunu görebilmek çok kolay. Ama böyle bir çet raporunun altına onay vermeyi anlamak çok zor ya yani böyle bir şey anlayabilmek mümkün değil benzerlerine şahit olduk ne yazık ki ee, Evet metin sert. Yani yani sadece raporları... tek örnek çaldığı da değil ya bir de öyle i̇yi, bir tabii, sorunumuz tabii, da var tabii, gerçekten. Tabii, Sizin e, iddianız o yüzden yani Çevre Bakanlığının gerçekten bu noktada artık e, devrede olması belki e, hatta e, etkin olması da gerekiyor böylesi çet raporlarının karşısına çıkmaması için doğayı yaşamı savunmalarında evet, evet. de aynı zamanda tabii. Siz e, biliyorsunuz ben aynı zamanda yazalım da vardır. Evet. Gazetelere, dergilere evet. yazı yazıyorum. Bu bir makalemde bu konuyu işlemi, işlemiştim ben. Yani bir ülkede çevre bakanı düşünün ki Çevreden söz ederken çevre helal maldır diye tarif ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Çevrenin bütün canlıların yaşadığı bir ortak yaşam alanı olarak değil de mal diye söz eden bir çevre bakanı olabilir mi bir ülkede? Örneğin bu İdris Güllüce bunun sözüdür. Ve şimdiki çevre bakanı Mehmet Özazık Haseki makam kodlu oturur oturmaz söylediği söz şu. Bu ülkede çevreyi put yapmışlar, ben sermayenin önünü açacağım diyor. Yani önü açılmış sermayelerde neler yapıldığını hep verdikte görüyoruz. Ondan önce ee, makam koltuğunda oturan Fatma Gül demet sarıda çet davaları yatırım düşmanıdır diye konuşan birisi. Hı hı. Ama çet raporları amacından saptırılmış bu ülkede. bakkaldan iki kilo şeker alır gibi çet raporu alınır ve hepsi de amacından sapmış. Yani çevresel etki değerlendirme raporu diyoruz adı üzerinde. Bunlar çevreye yapacağı olumsuz etkileri, vereceği zararları ortaya koyması gereken raporlarken yani sermaye gruplarının uygulamak istedikleri ucube projeler için aldıkları birer vizeye dönüştürülmüş. Metin Sert bir şey sorabilir miyim? Şu anda proje hani dediniz ya bir İngiliz şirket vardı artık o yok ortada. Şu evet. an projenin e, yani projeye sahip olan işletme hakkına ruhsatına sahip olan bir şirket var ama değil mi sanıyorum sizin aynı zamanda Tabii, davalı olarak da ulaştığınız? Birbirlerine devrediyorlar. Şu anda VTG Madencilik şirketi devralmış şaibeli bir ihaleyle Hı -hı. Ki o da nedir ay, oradaki baba... Şahibe peki? Ne? Şaibe şöyle, e, şimdi İngiliz Yorup'un şi, Nikel şirketi bütün kendi çalışma raporlarında ve resmi e, kendisinin e, web sitesinde 300 milyon dolar yatırımı yaptığını söylüyor Turgutlu Çaldağ'a bu tesisler için. Hı hı. Ancak e, kendisini yürütemeyeceğini anlayınca, pes edince yüzlerine bir Türk maskesi geçirmeye çalışıyor. Yani şirketi Türkleştirme taktiğine başvuruyor. Bu yabancı alerjisinden kurtulursak belki daha uygun yaparız diye. VTG madencilik şirketi alıyor mu? E, bu ihaleden sonra 6 ay boyunca bu şirketin hangi şirket olduğu bir türlü öğrenilemedi. Bakın Çevre Bakanlığından yani bunlara... E, İzin ve ruhsat verecek makamlardan belediye başkanına, Turgutlu'nun yerel yöneticilerine kadar sormadığımız kimse kalmadı. Kimdir bu şirket nedir? Yani böyle bir önemli bir tesis alınmış. Ortada yok. Altı ay boyunca öğrenemedik. Sadece şöyle öğrendik. Eğer bu Çal Dağı'nda uygulanmak istenen madencilik projesi bizim iddia ettiğimiz gibi bütün Gediz Vadesi'ni başta Manisa Ovası'nı yok ederse o zaman bu cinayete biz faile meçhul mü diyeceğiz diye sorduk. Tabii bu komedi karşısında ortaya çıkmak zorunda kaldılar kendilerini açıkladılar Vtg madencilik diye ve e, tabii kendilerini açıklarken de bir reklam yaptılar Ot mezunu girişimci üç genç diye kendilerini tanıtmışlar. Evet. E, biz araştırdık nedir bu hani halkın Ot di mezununa bir bakışı var bundan e, yararlanarak düzgün bir imaj çizmeye çalıştıları belli. Böyle bir bu şekilde tanıtmaların özellikle tanıtmaların nedeni Bunların FETÖ'cü, cemaatçi kimliğini örtmek, kamufle etmek için yapılıyor. Yani hepsi de şu anda FETÖ soruşturması içerisinde. Evet. FETÖ şey kapsamında. Evet. Bahsedi, ve e, bu geçen, zamanda aradığı şu 4 milyon dolar Hı -hı. yatırım yapılmış e, tesislere ve şeye, şirkete bunlar 40 milyon dolara alıyor. Hı -hı. Ve sorduk nasıl alabiliyorsunuz? Bizden başka işte Çalık gibi işte başka dev Vestel gibi dev şirketler Varmış onları vazgeçmişler Bu ihaleden çekilmişler O yüzden bunların alması çok kolay olmuş Şu soruyu sorduk o zaman Yani bu Vestel gibi Çalık gibi dev şirketler eğer bu ihaleden vazgeçtilerse 40 milyon dolar kadar komik bir parayı Bulamadıkları için çekilmiştir Bu paraya sadece bu üç genç mi sahip Yoksa Halkın bu işe karşı olduğu ve bu madenciliğin akla mantığa uygun olmadığını anladıkları için vazgeçmişlerdir. Buna cevap vermek yerine e, VTG madencilik yetkilileri şunu söyledi. E, aslında dediler e, yanlış bilgi var. Halkın e, bilgi kirlenmesiyle halk kandırılıyor. Dünyada ilk defa uygulanacak bir madencilik projesi değil bu başka yerlerde de uygulanıyor. Evet onu nerede uyguladıklarını da söyleyelim isterseniz evet. Metin Bey. Güney Afrika'da ve Kolombiya'da da. uyguladıklarını söylüyorlar. 2012 yani tarihli bir Vahap Munyar yazısı sizin bahsettiğinizde. Yalan, bu yalan da ortaya çıktı. Evet. E, çünkü öylesine bir ilginç şey oldu. Kendilerine yalan işaretliği yapmak için ilçe, ilçemizden birkaç kişiyi de Finlandiya'ya götürdüler. Ancak bu Finlandiya gezisinin ardından daha 15 gün bile geçmeden yani doğa da bizden yana olduğunu gösteriyor burada. O götürdükleri şirketin bütün kazanları patladı. Bütün zehirli atıklar meydana geldi. Ya bir şey de şimdi Finlandiya örneği de çok sonra. şey değil. Yani başka bir coğrafya orası bir taraftan. Çünkü Turgutlu'ya baktığımızda önemli bir, siz de başta vurguladınız Metin Sert. Önemli bir e, tarım e, memleketi aslında bu nikel madenini sürdüğü evet, yer. Evet. E, değil mi? Pek çok tarım bir ürünü, yana, zeytin, incir, pamuk, kuzun değil mi? Bir yer. Şimdi aslında meselemiz bizim bu noktada e, tutmakta da fayda var. Yani bunu defalarca geçtiğimiz haftalarda da konuştuk Metin Sert farklı evet. bir vesilelerle. Türkiye evet. tarımda ciddi bir darboğazın için. Giriyor. Türkiye tarım da ciddi bir çöküşün eşiğinde ve biz değerli, kıymetli evet. tarım arazilerini evet. Evet. Evet. alıyoruz ve maden projesi, termik santral projesi gibi e, projelere... E, veriyoruz. Kullanıma tesis ediyoruz. E ne olacak? Ne yiyecek bu insanlar? İşte yurt dışından gelen ithal ürünleri yiyecek. E öyle oldu mu işte cari açığından e, ödemeler dengesi açığına. E, bir taraftan düşündüğümüzde işte oradan ne geldiği belli değil. Bu hafta Japonya'dan getirilen gıda ürünlerinde Japonya'dan satın alınan gıda ürünlerinde örneğin radyasyon denetimini kaldırdık biz. E, Fukushima gibi bir önemli nükleer felaket yaşamış ülkeden radyasyon denetimini yapmadan gıda ürünleri almaya başlayacağız. Mesela böyle sorunlarla Bunlarla boşurken tarım meselesi hayli kritik. O yüzden son bölümümüzde biraz da bize altı e, yıl kadar çalıştı sanıyorum değil mi maden? Bu nikel madeni. Evet, e, Nasıl etkiler yaptı? yaptı orada? Yani nelere yol açtı? Görünür etkilerini, yaşananları, oradaki durumu bir son olarak aktarın. İşte yayınımızın sonuna geleceğiz. 3-4 evet, dakika sonra buyurun. E, orada deneme çalışmaları sırasında bundan en çok zarar gören e, Çampınar köyü oldu. En yakın köylerden birisi. Buraya e, erozyon oldu ve çamur altında kaldılar. Yani yağın yağmurla birlikte taşkınlar şeyinde. Bu da ağaçların kesilmesinden kaynaklanan bir şey. Bunun dışında iki yıl önce e, şimdiye kadar Turgutu'da olmayan hiçbir şey oldu. Bir kez e, hafif bir çiseleme yağmur yağdı. Sergi devdi üzümler o zaman. Üzümlerde e, örneğin numaralar vardır kalitesine kurutulmuş üzümün kalitesine göre on numaradan başlar on numaraya kadar on iki numaralı üzümler dokuz e, numaraya sekiz numaraya satıldı burada burada da e, burada tarış başkanı vardır e, Nuripala onun açıklaması ayrıca ziraatçıların da açıklamasıdır bu büyük bir oranda madenden kaynaklanan bir şey asit sisi dolayısıyla asit asit yağmurlarının yağdığını iddia ediyorlar. Hı hı. Burada maden şirketi asit yağmuru olmaz diyor. Yani olsa bile e, bunu, bunun da doğanın bir kusuruymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Yani e, burası e, dediğiniz şeyin altını çizmek için bir kez daha vurgulamak istiyorum. Manisa Ovası Gediz Vadisi'nin göz bebeğidir. Gediz Vadisi de dünyada yedi tarım harikası olan gösterilen yedi cennet vadiden birisi. Ama yedi taneden birisi demek yedinci sırada geldiği anlamında değil. Birinci sırada geliyor dünyada. Ve biz dünyanın en bereketli tarım topraklarında dünyanın hiçbir ülkesinin izin vermediği bir madencilik projesini uygulamak için her türlü dalavaraya çevriliyor. Ve bunun altına nasıl imza atıyorlar, nasıl onay veriyorlar biz 10 yıldır akıl erdiremiyoruz. Hı hı. Sülfürük ha asit havuzundaki suda bir azalma da gözükmüş sanıyorum değil mi bu evet, keşif yani sırasında? Evet yani burada bu buharlama şu. Buharlaşma söz konusu o görülen, gör, gör, gördüğümüz veya fotoğrafları izlediğimiz şey iki yüzde biri kadarı zaten. O deneme çalışmaları sırasında yapılmış bir şey. Hmm. Bakın 20 yıl boyunca burada uygulanacak olan e, projede kullanılacak olan sülfürik asit 18 milyon ton. Tabii sülfürik asitin ne olduğunu herkes anlar bilir de ee, rakamlar soyut değer olduğu için 18 milyon ton nasıl bir facia anlamına geliyor bu anlaşılamıyor. Şunu düşünse Ama insanlar şunu yapardın, yeterli öyle değil mi? O yani sülfürik asitin yapardın, havuzunun yanında yetişen bir ürünü yer misiniz diye sorsak insanlara sanıyorum. Tabii. değil mi? Tabii. Yenmez. Evet. Ee, 18 milyon ton sülfürik asit şöyle bir anlam taşıyor. Eğer o büyük 20 tonluk tankerleri doldurup bu tankerleri tampon tampon dizerek bir e, konvoy oluşturacak olursanız İzmir Körfezi'nden başlayan konvoyun diğer ucu Çin denizine kadar gidiyor. Yani bunun anlamı zaten e, facia demektir. Peki bunun altına nasıl imza atılıyor? Nasıl onay veriliyor? Biz artık şunu söyleyeceğiz e, bu durumda. Bu ülkede akıl tutulması yaşanıyor. Başka bir açıklamasını yapmak çok zor. Yani aklın mantığın yapabileceği bir onay değildir bu. Dünyada böyle bir madencilik yok. Böyle bir yöntemle nikel ayrıştırmanın mümkün olduğu 50 senedir biliniyor dünyada. Ancak yaratacağı facianın ne kadar büyük olduğu bilindiği için de bugüne kadar bu tip nikel cevherinin bozca bulunduğu hiçbir gelişmiş ve az gelişmiş ülkede hiçbir şirket bugüne kadar böyle bir işletmeyi başaramadı. Çünkü izin alamadı hiçbir ülkede. Ama bizimkiler izin vermek için işte Çevre Bakanı'nın avukatı bile maden şirketinin avukatlığını yapıyor. Ben inanıyorum bu çet raporunu okumamıştır bile. Okuduysa hangi vicdanla bunu savunabiliyor? Deprem fanyatını bile silmişler ortadan kaldırmışlar çet raporunda. Bunu hmm. görebilmek çok kolay ama bunun savunabilmeyi anlamak çok zor. Evet üstelik e, avukatı da değil bakanın hukuk müşaviri yani şey, kamu evet, görevlisi evet, kamu adına yani orada bulunan... şirketin hakim evet. de iki defa uyardı. Hasan Öğren birkaç defa uyardı eski CHP ilgili. Şirketin yeterince avukatı var zaten sana gerek yok diye. Metin Sert çok teşekkür ediyoruz. Sonuna geldik programımızın Ben teşekkür süremize. ediyorum. Katkılarınız teşekkür için, değerlendirmeleriniz ederim. için çok yani sağ olun. Yani Türkiye'nin gerçekten bu konuyu çok yakından takip etmesi gerekir. Son sözümü söylemek istiyorum. Hoşgörünüze sığınarak. Buyurun, buyurun. Çünkü bu çok önemli bir konu. Gerçekten Türkiye için çok önemli. Biz Çal daha Türkiye'dir diye sloganlaştırdık artık. Eğer Gediz Vadisi'ni kaybedersek, bakın bunun anlamı kesinlikle şudur, hiç abartı değil. Bu Türkiye'yi kaybetmek demektir. Biz bu yüzden böyle bir sorun üzerimizde hissederek bir mücadele veriyoruz. Peki. Ve bu madeni ne pahasına olursa olsun kesinlikle biz çalıştırmayacağız. Mahkemenin kararı ne olursa olsun, Çevre Bakanı'nın kararı ne olursa olsun biz bu madeni kesinlikle çalıştırmayacağız. Peki sağ olun Metin Sert katkılarınız Çok için, teşekkürler. değerlendirmeleriniz için teşekkürler. Turgutlu Avukat adına da teşekkürler. Biz de selamlar gönderelim buradan İstanbul'dan sizlere. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, Metin Sert, Turgutlu Çevre Platformu ve aynı zamanda Ege Çevre Platformu Yürütme Kurulu kurulundan ve Nikel Madeni Projesini Çaldağ'ındaki başından beri yakından takip eden isimlerden biri. Durumu kendisinden dinledik. Vaziyet ne yazık ki dönüyor dolaşıyor yine buraya bağlanıyor ee, tarım alanlarımız e, maden enerji projeleriyle e, berbat edilecek mi buna değer mi temel sorunun bu olması gerekiyor sanıyorum bu soruyu sormaya devam edeceğiz haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle.